Aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min anfusina, ve min Men la, ve men yudlil, ve ya ibadallah, ittakul lah ve atriu. Uh, İnnallah ma alazina takaw ve lazinahum muhsinon. Kal Allahü Teala Azza ve Jel fi Kitabihi al-Kerim. Awwuzu billahi min al-Shaytanir Rajiim. Bismillahi al-Rahmani al-Rahim. Va yakin Sadek Allah al-Azim. Sana ölüm gelinceye kadar ibadet et bütün hayatın boyunca Allah'a kulluğu devam ettirir. Evet. Hayatımız ibadet olmalı. Hayatımız hep bayram özelliğiyle güzelleşmeli. Bayram kişinin Allah'a yaklaştığı Allah'a yakın olduğu zamanları gösterir. Bayram dünyada bile Yaptığımız güzelliklerin, ibadetlerin e, neticesinin alınması demektir. E, Müslümanca yaşayan, e, Müslümanca Allah'a kulluk yapıp zahmetlere katlanan, daha dünyadayken avans cinsinden ödülünü almaya başlar. Dünya, e, ahiretin bir benzeri, bir e, göstergesi, bir e, tarlası durumunda ve aslında dünya ile ahiret arasında ciddi bir ayrım söz konusu olmaz. İki kapılı bir han gibi kabul edilir. Birisi güzelse öteki de güzel olur. Biri Allah'la beraber değerlendirildiyse öteki de Allah'ın nimetlerine muhatap olmayı getirir. İşte dünya ve ahireti beraber değerlendirip herhangi bir işte, herhangi bir ibadette ikisini Neticelerini beraber oluşturmak ee, mümince e, dünya ve ahireti bir bütünün iki yansıması olarak görmek ki, gerekiyor. Sevgili kardeşler e, ne kadar e, bayramdır ne, ve ne kadar bayram sevincini hepimiz gönlümüzde e, yaşayabiliyoruz o tartışılabilir ama yine bir bayramla karşı karşıyayız. Ee, Müslüman'ın iki iki bayramı vardır. Onun dışında farklı bayramlar kabul etmesi e, caiz değildir, doğru değildir. Öyle zamanları milli, dini falan diye ikiye ayırıp e, Allah'ın e, ikram ettiği bayramlara eş değerde farklı bayramlar kabul edemez bir mümin. Ayrıca zaten alternatif olarak sunulan bayramlar Müslümanların sevineceği, bayram yapacağı e, olumlu ve güzel günler değil belki e, biraz matemle, biraz muhasebeyle nasıl gaflete düşürüldük diye e, değerlendirilmesi icap eden zaman dilimleridir. E, müminin Ramazan ve Kurban Bayramı e, Allah Resulü'nün Medine'ye gittiğinde e, ilk yılda e, Allah'ın size çok daha hayırlı iki gün verdi diye ilan ettiği zaman dilimleridir. Ama unutmayalım Mekke'de Müslümanlar bayram yaşamadılar. E, Mekke'deki sıkıntıların neticesinde Medine'de bayram yapma hakkını e, elde ettiler. E, bugün e, nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve ne kadar e, bayram sevincimizi dışa e, haddinden fazla taşıyacak bir duruma e, liyakat kesbediyoruz. E, veya zaten haddinden fazla bir sevinç bir mümin için doğru mudur? E, bakın onca zulüm, işkence, e, işgal ve e, e, müminlere karşı yapılan e, mağduriyetler, e, onlara e, ceva görülen bir sürü haksızlıklar yanında e, iki gün önceki Mescid-i Nebevi'de meydana gelen e, canlı bomba olaylarını bir düşünelim. Yani bir Müslümanın e, bu kadar da olmaz diyeceği, bir kafirin bile yapmaktan çekineceği, bugüne kadar hiç bu tür şeylerin e, benzerinin görülmediği bir durum. E, e, kim yaparsa e, yapsın, bunun ne dinle, ne İslam'la, ne insanlıkla alakası vardır. Bunları şiddetle kınamak, tedirgin etmek, insanlığın dışında bir faaliyet olarak görmek, hepimizin görevidir. Bunları tevil etmek, efendim el altından hoş görmek, benzer fiilleri tasvip etmek, bir mümine yakışmadığı gibi bir insanı özelliğe de yakışmaz. Tabii bunların sebeplerini de iyi tahlil etmek zorundayız. E, müminler birbirlerimize karşı acımasız olduk. E, fikir ayrılıkları, grup ayrılıkları e, müminlerin birbirlerine e, alabildiğine saldırmasına, e, kardeş olarak görmemesine, düşmanca tavır takılmasına e, giden bir yolu açtı. Yani işi durup dururken ortaya çıkmadı ortam müsaitti ve insanlarımız böyle problemli bir yapıyı oluşturacak nice kardeşlik hukukundan merhametten, sevgiden uzak yaşamaya başladılar. Onun için birbirimize karşı sevgide, merhamette, hoşgörüde birbirimizi mümin kabul etmekte, İslami hassasiyetlere alabildiğine riayet etmek zorundayız. İman etmeden cennete gidemezsiniz. Birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız diyen nebevi bir öğreti var. Birbirimizi sevmeden iman etmiş olamaz ve cennete gidemezsek, öyleyse birbirimizin cenneti durumundayız. Yani bir e, birbirimizi kırabiliriz endişesiyle çok hassas bir tavır takılmak incitmeyelim diye çok aşırı tedbirler almak zorundayız tabi bir mümini incitmemek için dinin hatırını incitmek o daha yanlış bir husustur yani gayri İslami bir konuda incinmesin diye bir müslümanı uyarmamak ona hakkı göstermemek ona merhamet değil merhametsizliktir ona karşı görevimizi yerine getirmemektir onun bizden alacağıdır onu cehenneme doğru giden yolda baş başa bırakmak onun beladan kurtuluşa gitmeyen felaketten onu kurtarmamaya onu ona karşı görevlerimizi ihmal etmeye kalkmaktır. Evet bu konu ayrı müminler bakın dünya nereye doğru gidiyor? Fesat terör nereye doğru gidiyor? Ama unutmayalım ki fesat terör insanların dünya hayatını yok etmekle sınırlı değildir. Esas fesat esas terör insanların ahiretini mahvetmektir. Onları cennetten alıkoymaktır. Ve esas terörü 3-5 tane eli silahlı gençlerin ötesinde devletler uygulamaktadır. PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip, işi de düşmanlık yapıp, Amerika'nın, İsrail'in terörist devletler olduğunu görmezlikten gelmek hak ve hakikatle bağdaşmaz. Terörist dediğimiz grupların ne kadar insanı e, ifsad ettiğini ne kadar insanı öldürdüğünü bir hesaba katın bir de bu devletlerin ne kadar e, katliamlara sebep olduğunu bir değerlendirin İçinde bulunduğumuz devlet zihniyeti de e, e, aynı durumdadır ne yönüyle insanların ahiretini mahvetme konusunda e, fesatla terörle bağdaştırabileceğimiz konularda nice teröristi kendisi yetiştirdiği gibi esas olarak da insanların ahlakını, iffetini, hayasını e, haramlardan uzak Müslümanca yaşayışını engelleyen nice gencimizi e, heykellerin önünde saygı duruşuna mecbur eden esnafa e, helal ticaret hakkı vermeyen e, e, hukuki konularda Müslümanca Kur'an'ın e, hükümlerini uygulamaya giden yolu tıkayan, e, sokağa e, Müslümanca harama girmeden çıkma hakkını bile bize vermeyen, e, e, e, müşrik bir vatandaş yetiştirmeyi her şeyin önüne koyan bir e, e, ideoloji var. İslam'ın hakim olmadığı aynen Batı tarzı bir devlet sistemi var. Dolayısıyla e, hükümetteki bazı uygulamaları öne çıkartarak e, sistemin gayri İslami olduğunu Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir devlete sahip olunduğunu e, ve bu devletin de e, her kurumuyla insanları sırat ı müstakim üzere değil batı tarzı yaşattığını e, unutmayacağız gözden kaçırmayacağız e, tabi e, her şeyi de devletle bağlantılı e, kabul ederek kendi görevlerimizin ihmalini de fatura olarak oraya çıkartmak adaletli bir uygulama değildir. Adem aleyhisselam yaptığı e, hatayı e, iblise şeytana fatura olarak kesmedi. E, şeytanın onun hatasında ciddi bir katkısı olduğu halde e, suçu kendisinde aradı. O yüzden o e, yüzden Günahlarımız ve isyanlarımızla alakalı e, hepimizin e, nefis muhasebesi yapmamız ve nereye doğru gittiğimizi sorgulamamız kendimize çeki düzen vermeye gayret etmemiz icap ediyor. Suçlu aramayalım. Suçlu genellikle bizleriz. Allah'a karşı nice suçlar işliyoruz ve hiçbir mazeretimiz filan da yok. Biz daha hayırlı, daha güzel, daha aktif daha şuurlu müminler olmak mecburiyetindeyiz her şeyiyle. Evet. Bu konularda daha hassasiyet gösterelim. Ayrıca bu bayram vesilesiyle ümmetin yine darmadağınık bir görüntü çizdiğini, nice ihtilaflara hala devam edildiğini hatırlatmak gerekiyor. Camilerde dün bayram namazı kılındı. Eee efendim burada bugün namaz kılınıyor kimi dün bayram yaptı kimi bugün bayram yapacağız Bu, burada böyle olduğu gibi dünyanın nice ülkesinde de öyle oldu Moritanya ve Balkan ülkeleri Türkiye ile birlikte bugün bayram yaparlarken Orta Doğu'daki ve Uzak Doğu'daki Afrika'daki Müslümanlarsa bugün bayram yapıyorlar ee, tabii bunun arkasında e, hilal haç kavgası gibi birisi Kur'an'a uyuyor birisi e, Kur'an dışı başka e, hususlara uyuyor gibi şabloncu yaklaşım adaletli bir davranış olmaz e, dün bayram yapan nice şuurlu muvahit kardeşlerimiz de vardı yani bugün yapanlar e, hakiki mümin Diğerleri işte sahte mümin veya mümin demekte zorlanacağımız insanlar filan değil. Yani ihtilaflı konuları böyle acite etmeyelim, ee, adaletten ayrılıp e, sert tavırlarla diğer müminlere karşı yaklaşmayalım. E, temelinde bu problemin e, e, hadisi farklı anlamak usulle alakalı farklılık e, yattığını unutmayalım. Yani hesaba göre Hilal'ın tayini veya çıplak göze, gözle Hilal'ın gözetlenmesi e, şeklinde e, izah edeceğimiz e, yine merkezde Hilal olduğu halde e, nasıl Hilal'ın e, ilk günü tespit ettiğini anlama açısından e, farklı usul e, ne yapıyor bu ihtilaflara sebebiyet teşkil ediyor. Evet, biz doğru olduğunu zannettiğimiz bir usulü tatbik ederken başka kardeşlerimizin de e, yanılmış olsalar da temelde yine aynı doğrunun farklı e, yöntemini e, öne çıkarttıklarını değerlendirelim. İhtilaflara biraz daha e, Müslümanca adil bir şekilde e, ve kardeşane tavrımızı sürdürerek bakmaya çalışalım. Evet. Diğer e, Müslümanlar için de diğer e, tevhid ehli insanlar için de e, bakışımız yine ne olsun e, kardeşçe olsun olumlu tarzda olsun yarın biz bu insanlarla e, daha e, e, ümmet olmaya yönelik nice e, faaliyetler yapacağımızı ihtimal olarak hesaba katalım. Hatta öyle bir yaşayış yaşayalım, öyle insanlara muamele edelim ki Aramızda adavet, düşmanlık bulunan insanları dost haline getirelim. İtfa billeti hie ahsen, bir kötülüğü en güzeliyle uzaklaştıralım ki feyzellesi beyneke ve beynehu adab bir kötülük yap yapana karşı böyle güzel davrandığımızda güzellikle o kötülüğü yok etmeye çalıştığımızda aramızda düşmanlık olanlar ile ilişkimiz kennehu veli yun hamim çok sıcak bir dostluğa dönüşü versin. Kur'an bizden bunu istiyor. Dostlarımızı düşman hale getirmek değil, e, her ne yaparsak yapalım, düşman haline getirmeye çalışmak değil, düşmanları dost haline getirmek için e, onları değişim ve dönüşüme tabi tutmaya gayret etmek. Evet, e, bir bayram daha geldi dedik. E, bayram havası esmeli gönüllerimizde. Bayram her şeyden önce Allah'a ekstra kulluk yapmaktır. Tekbirlerle başka zaman gerekmeyen bayram namazıyla Allah'a kulluğun diğer zamanlara göre daha fazlalaştığı Allah'a daha fazla yakınlaşıldığı bir zaman dilimindeyiz. Bol bol Allah'ın adını yüceltelim fakir insanları düşünelim, çocukları başka zaman fazla sevinemeyen özellikle Suriye'den göçen mültecileri misafirlerimizi hatta artık Türk vatandaşı oluyorlar Vatandaş, Suriyeli vatandaşları ne yapalım sevindirmeye, ziyaret etmeye evimize davet etmeye çalışalım, kardeşliği pekiştirelim efendim o tür terör olaylarını şiddetle kınayalım. En küçük çapta zulmü onaylamayalım. Ama zulmün en büyüğünün de devletler eliyle yapıldığını görmezden gelmeyelim inşallah. Gönül istiyor ki dünya küçük bir cennet olsun ve zulümsüz, fesatsız, terörsüz Allah'ın dinini rahatlıkla yaşayan e, muvahhid müminlerin e, ön planda olduğu bir dünya olsun. E, böyle değilse bunun bizimle de bağlantılı e, e, veballeri var. İnşallah biz daha Müslümanca olaylara bakarsak, e, yarınlarımız daha güzel olacak. Çocuklarımızı daha İslami esaslar içinde yetiştirirsek ve hepimiz Kur'an insanı olmaya gayret edersek, yarınlara daha ümitle bakarız. Ee, hepinizin bayramı e, gerçek bayramlarla bağlantılı olarak Allah'a kullukla e, e, cenneti hak etme e, gayretleriyle Müslümanca inşallah e, güzelliklere e, sahne olsun. E, Rabbim e, hakiki bayramlara ulaştırsın. Rabbim günlerimizi bayram sevinciyle e, e, ahirete hazırlanan şunu muvahit müminlerin bayramlarına ilhak eylesin. Ela inna ahsanal kelam ve eblag en-nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza el kuran festemeu le bi unse tula allekum turhamun. Auzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddina 'indallahi'l islam. Sadakallah.